1684 numaralı konu, Hz. Ömer'in, Simak bin Mahreme ile iki adama dua etmesi, Simak bin Mahreme, Simak bin Ubeyt, Simak bin Hareşe, Hz. Ömer'e ziyaret için geldiler, Hz. Ömer onlara, Allah size bereket ve huzur versin, Ya Rab, İslam'ı bunlarla yücelt, İslam'ı bunlarla takviye et dedi.